Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahin ve nestağinuhu ve nestağfiruhu ve növzü billahi min şurur anfısına ve min seyyat amalina. Men yehdihillah fela mutlala ve men yudlil fela hadiyala ve neshhedu an la, له, la ilaha illallah vahdahu la şerike la ve neshhedu anna Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ama ba'd.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 Sadakallahül Azim. Ve Kâl Allahu Taala fi ayetin uchrâ ista uzbilla ve la terkenu illa ladin azalemu ftemssekumun nahr. Sadakallahül Azim. Birinci okuduğum Enfal suresi 25. ayette. Öyle bir fitneden sakının ki o sadece sizden zalim olan o fitneyi yerine getirenlere isabet etmez. Onun cezası tüm topluma sirayet ederek toplumu perişan eder. Bilin ki Allah'ın azabı şiddetlidir buyurulur. İkinci okuduğum ayette sakın zulmedenlere zalimlere az da olsa meyletmeyin yoksa cehennem ateşi size dokunur. Sizin Allah'tan başka veliniz yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz. Buyurulur Hud Suresi 113. ayette. Evet, sevgili kardeşler, dünyada neler olmakta, Orta Doğu'da ne tür oyunlar sahneye konmakta, Müslüman olarak hepimize bu konularda ne gibi görevler düşmekte, bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi Orta Doğu tarih boyunca nice medeniyetlerin, uygarlıkların merkezi olmuş, Peygamberlerin büyük çoğunluğu o topraklarda çıkmış, insanları İslam'a çağırmışlar ve oralarda Allah'ın hükmünü hakim kılma mücadelesi vermişlerdir. Orta Doğu toprakları genel olarak kutsal kabul edilir, mukaddestir. Bu kutsallık Mescid-i Aksa ve çevresini, yani hemen tüm Orta Doğu'yu içerir. Oraların kutsallığı Hristiyanlar için, Yahudiler için, Geçerli olduğu gibi her şeyden önce Müslümanlar için geçerlidir. İsra suresi 1. ayette, Maide suresi 21. ayette bu kutsallık ifade edilir. Filistin toprakları yeryüzü hakimiyetinin tarih boyunca bir sembolü kabul edilmiş. Filistin'e, Mescid-i Aksa'ya sahip olan ülkeler ve zihniyetler hem psikolojik moral açısından hem de siyasal güç yönüyle rakiplerinden öne geçmişler. Ee, o yüzden e, Kudüs'ün fethedildiği Hz Ömer'in e, e, fethinden 20. yüzyılın ilk yarılarına kadar Müslümanların elinden çıktığı zamana kadar o topraklardaki hakimiyet Müslümanlara aitti. İzzetlerinin ve dünya devleti olmanın bir göstergesi olmuştu. Oralara hakim olmak. Bu gerçeği tersinden okumak da mümkün. Yeryüzü halifeliği görevini tümüyle ihmal eden, dünya İslam devleti idealini dillendiremeyen, düşleyemeyen, rüyasında bile göremeyen, izzetten uzak insanımız bu konumuyla Kudüs'e hakim olamaz, Orta Doğu'yu temizleyemez. Başında halifesi olan bir ümmet olmadığından, gerçek anlamda bir İslam devleti bulunmadığından, kendisini İslam'a nispet ettiği halde cihat ruhundan ve dava bilincinden mahrum, kendini İslam'a nispet eden bir buçuk milyardan daha çok olduğu söylenilen insanlık, genellikle izzetten uzak şekilde selin önündeki çerçöp gibi oradan oraya savrularak yaşıyor. Dünya Müslümanları olarak özellikle Müslümanlara yapılan işgalleri, sömürü ve her çeşit zulmü savaş adıyla yapılan i, her türlü insanlık dışı uygulamaları ortadan kaldıracak, çok etkili bir şey yapamamanın ve acil, kesin çözüm bulamamanın ıstırabını yaşıyoruz. Cephede Allah için savaşan bir mücahit bir defa ölürken, daha doğrusu ölümsüzleşirken, bizim çaresizlik içinde günde bin defa öldüğümüzü itiraf etmek gerekiyor. Ama kadınlar gibi sadece yas tutmak, sadece üzüntümüzü belirtmek, Müslüman mücahit olması gereken Allah erlerine yakışacak bir vasıf değildir. Ya da Avrupa Birliği'ne girmek için her türlü onların direktiflerini yerine getirmek ve onların bir sürü sistemlerine kovmalarına muhatap olarak e, zilleti e, tatmak ve hala kafirlerle birlikte olmayı sürdürüp Müslümanların e, Orta Doğu'da ve tüm, tüm dünyada tek devlet olmalarına, e, Müslümanların birliktelik oluşturmalarına giden yolu açmamak e, yöneticiler açısından affedilemeyecek bir suç olsa gerektir. Evet, bir musibet bin nasihatten yeğdir ama bin musibetten bir ders bile alamayanlar için korkarız ki dünyevi cezalar uhrevi büyük cezanın habercisidir. Irak'taki ve yakındaki, dıştaki ve içteki zilletin en önemli sebeplerinden biri İslam aleminin elli küsur devlete bölünmesi ve parça parça yamalı bohça görüntüsü olmaktadır. Dillerini bölük pörçük edenlerden el yordamıyla tuttuğu filmin bir parçasını bütün gibi tanımlayanlardan e, çok ciddi bir şey beklenilmez. Avrupa ülkelerinin bile birbirleriyle her konuda ittifak yapıp e, Avrupa Birliği adı altında tek devlet haline gelişi, küfrün tek millet olarak gücünü birleştirmesi, emperyalizm ve fesadın globalleşmesi, artık ulusal devlet anlayışlarının modasının çoktan geçtiğini haykırır ve Kur'an'ın tek ümmet olma emrinin mutlaka uygulanması gerektiğini hepimize e, vazgeçemeyeceğimiz şekilde ihtar eder. Tevhidin bir tanımı her şeyi birbirleriyle irtibatlandırmak ve her şeyin bir olan Allah'la ilişkisini irtibatı olduğunu kavramaktır. Önce kendimizle, iç dinamiklerimizle birleşmek, fıtratımızla ve inancımızla kopan bağımızı yeniden sağlamlaştırmakla işe başlamak durumundayız. Aynı dinin, aynı davanın insanı olan tüm ümmetle birleşmek, dünyevi ideallerimizin başında gelmeli, en azından rüyalarımızı süslemeli, bütün bunlar içinde Rabbimizle irtibatımızı sağlamlaştırmamız bize yeni atılımlar kazandırmak açısından önemlidir coğrafi ve kültürel bütün işgalleri özellikle Orta Doğu'daki vahşet ve zulümleri kaldırmak için müminlerin hangi imkanları varsa bütün o imkanlarıyla gayret etmeleri farzdır, şarttır İslam'da cihadın farziyeti ve sebepleriyle ilgili hükümler bütün Müslümanlara görevlerini hatırlatacak kadar açık ve nettir. Cihad, Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen ölçüler içerisinde Müslümanlara savaş açanlara, verdikleri sözü tutmayıp dinimize saldıranlara, Allah'a ve ahiret gününe inanmayarak Allah ve Peygamber'in haram kıldığı şeyleri haram kabul etmeyenlere karşı yeryüzünde fitneyi söküp atmak ve Allah'ın dilini hakim kılmak gayesiyle meşru ve mecburi kılınmıştır. Sizinle savaşanlarla Allah yolunda siz de savaşın buyurulur. Bakara 190'da. O halde size saldıranlara karşı siz de aynı şekilde mukabele edin denilir. Bakara 194'te. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz...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 Buyurulur. Nisa suresi 75 ve 76. ayette. Ve fitne tamamen yok oluncaya, din de Allah için tatbik edilinceye kadar onlarla savaşın denilir. Bakara 193. ayette. Dünya Müslümanlarının Orta Doğudaki zulüm, insanlık dışı vahşet, sanki kendi inançlarına, kendi kutsallarına, her şeyleriyle kendilerine yapılmış gibi duyarsızlık ve tavırsızlık, ya da eksik, yanlış tavırlar içinde oldukları bir vakadır. Bazılarına göre Arapların meselesi kabul edilerek neme lazımcı tavırsızlıklar, bazılarınca da uzlaşmacı ve dilenişçi yaklaşımlar. Mücadelenin Allah için olmaması, sadece bir toprak savunması, yalnızca baştaki diktatörü devirmekle sınırlı tutulması, kavmiyetçilik ve benzeri beşeri ideolojiler uğruna yapılması, yardımın tağutlardan ve tağuti yöneticilerden beklenmesi, görülen problemlerin en büyükleridir. Tek çözümün cihat olduğunu unutmamak zorundayız. Zorbanın anlayacağı tek dil, Budur. Hitler'in tecavüzlerine müttefikler İkinci Dünya Savaşı'nda ne ile karşı koydular? Bildiriler, kınamalar, barış görüşmeleriyle mi yoksa savaşla mı? Şimdiki vahşet, heli ve hersiz Hitler'in saldırılarından ne kadar farklı? Müslümanların yaşadığı ülkeler, bir zamanlar üzerinde secde edilip Allah'ın hükmü uygulanan topraklar, daha önce Müslümanların eline nasıl geçtiyse yine aynı şekilde inşallah geçecek, fetihlerin sadece tarihte kalan nostaljik birer hatıra olmadığı dosta düşmana inşallah gösterilecektir. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Eğer onlar size karşı savaş açarlarsa derhal onları öldürün. Böyledir kafirlerin cezası denilir. Bakara suresi 191. ayette. Nebevi ikazlar bütün Müslümanları göreve çağırmaktadır. Müminlerin dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir. Müslümanlardan imdat isteyen bir mazlumun feryadını işitip de karşılık vermeyen Müslüman değildir hadislere göre. Dünya sevgisi yani dünyevileşme ve Allah yolunda ölümü güzel görmemek, kendilerinden çok az sayıdaki kitap ehli ya da kitapsızların elinde Müslümanların oyuncak olmasını sonuçlandırıyor, uhrevi cezanın dünyevi avansı olarak. Bunca zulüm kavmiyetçilik, hizipçilik ve tefrikadan vazgeçmek için yeterli gelmiyorsa, bunca zillet aziz olan Rabbe yönelip onur ve şerefi onun dininde aramayı sonuçlandırmıyorsa, bunca saldırı cihada sarılmayı gerektirmiyorsa, Ahiret azabına da aday olunur. Orta Doğu'daki ülkeler İsrail'i düşman görmüyor. Türkiye Cumhuriyeti de İsrail'e karşı tavrını tümüyle yumuşatıyor. İsrail'le yeniden anlaşmalar yaptı. Dostu ve müttefiki kabul etti. Kur'an bu konuda şöyle buyurur. Estağfirullah, اَلَّذ۪ينَ آهَتَّ مِنْهُمْ سُمَّ يَنْقُدُونَ اَحْدَهُمْ fi kulli مَرَّهِ ve Onlar kendileriyle anlaşma yaptığın sonra her defasında hiç çekinmeden ahitlerini, anlaşmalarını bozan kimselerdir. Enfal 56 Dışımızdaki İsrail'den İslam düşmanlarından daha tehlikeli olan içimizdeki siyonist ve kafirlerdir. Kalp ve kafamızdaki el ve dile, dilimizdeki küfürdür. Dünyamızı perişan ahiretimizi zindandan edecek olan. Dinde zorlama yoktur buyrulur Bakara 256'da. Ancak cennet yolunu zorla kapamak isteyenlerle de savaştan başka çare yoktur. Bizim cihadımız muhataplarımızı yok etmeyi değil, onları İslamlaştırarak, insanlaştırarak kurtarmayı veya kurtulmak istemeyen o zalimlerden diğer insanları kurtarmayı hedefler. Bugün Müslümanların kafirler arasında bir selin köpük ve çerçöp çöp gibi olmasının temel sebebi, düşman edinmeleri gereken kafirleri dost kabul etmeleridir. Dünyada izzetin, şerefin, onurun, devletin, ahirette de cennetin bedeli, Allah'ı ve Allah taraftarlarını dost, şeytanı ve şeytanın askerlerini düşman kabul etmek, Dostluk ve düşmanlığını ispatlayacak davranışları sergilemektir. Orta Doğu'daki olaylar bir kez daha gösteriyor ki, insanlık İsrail ve Amerika eliyle hızla dünya savaşına doğru sürükleniyor. Kıyamet savaşının sirenleri çalıyor. Planlarımızı, hazırlıklarımızı buna göre yapmak, uzun vadeli programları hayata geçirmekten uzaklaşmak, yaşantımızı ufukta gözüken bu geleceğe göre gözden geçirmek zorundayız. Esas acınacak insanlar, dostunu düşmanını tanımayan, düşmanını dost zannedenlerdir. Cihadıyla, ibadetiyle Allah'ın dinini yaşamayan, Müslüman kardeşine yardım etmeyen bir kimsenin Müslümanca ölmesi de çok zordur. Canla cihat, yani Allah için mücadele, başkalarını öldürüp cehenneme göndermek için değil, nefsimizi ve diğer nefisleri cehennemden kurtarmak için yapılır. Cihat, yanmaktan kurtulan merhametli insanların başkalarının imdadına koşmasının, insan kurtarma mücadelesinin adıdır. Canla cihatta, yani Allah için savaşta hedef, öldürmek değil, diriltmektir. Ölü kalpleri diriltmek, sönük fikirleri aydınlatmak, donuk hissiyatlara can vermek, insanları yurtlarından etmek değil onlara ebediyet yurdunu kazandırmak gayretidir cihat. İşte bu diriliş hareketinin önüne çıkanlar ölümü hak etmiş insanlardır. Çokların hayat bulması için belli bir azgın azınlığın ölmesi gerekiyorsa işte buna cihat deriz ve buna koşarız. Aksi halde çoğunluğa zulmetmiş oluruz. Yolumuzu aydınlatmak için gerektiğinde malımızı yakmak, cehennemde yanmamak için gerekirse İbrahim gibi dünyevi ateşlere atılmak, dinimizin izzeti için gerektiğinde canımızı incitmek, Allah için gerekli zorluklara, sıkıntılara katlanmak gerekir ki her şeyin en güzelini Allah'tan talep edebilelim ve ahiretin güzelliklerine hak kazanalım. Zafer önce gönüllerde ve kafalarda kazanılır. Gönüllerindeki, zehirlerindeki, hayatlarındaki işgallere karşı direnenler, er geç zafere ulaşacaktır. Ama kurtulmayan kurtaramaz. Kendini fethedemeyen hiçbir şeyi fethedemez. Gönül kapısını tevhid anahtarıyla açabilen kimsenin önünde nice kapılar kolayca açılacaktır. Cihat, fetih ve zafer önce gönüllerimizde olmalı sonra dalga dalga çevreye yayılmalı. Allah nazarında en üstün olan kişi gönlünü, bileğini ve kafasını birlikte güçlendiren ve, ve bu dengeli gücü Allah yolunda kullanabilen kimsedir. Vahdet halinde dünya Müslümanları gerçekten kıblelerine yönelip kıyama durunca bu işgal ve zulümler, yerini güzel bir dünyaya kısa bir anda bırakabilecektir. Ama ümmet bilinci içinde dünya Müslümanları olarak hepimiz, cihat ve fetih şuuruyla Mekke fat Fatihleri gibi davransak, Filistin'deki zulüm, Suriye'deki vahşet, Orta Doğu'nun her ülkesindeki zalim tağutlar karşımızda kaç dakika dayanabilir? Cihat, karşımızdaki hangi dilden anlıyorsa o dilden anlatmaktır. Dille anlıyorsa dille, elle anlıyorsa elle konuşmaktır. Zalimler, ılımlı İslam denen kuşa çevrilmiş din anlayışını, dinini yaşamak isteyenler için tek alternatif gibi sunarak cihat ruhunu öldürmeye çalışırken, sayıları az, organize, organizeleri çok zayıf, radikal kabul edilen cemaatlerden yani muvahhid müminlerden çekinip onları yok etmeye çalışıyor. İsrail Türkiye'den, Arabistan'dan değil, elinde taştan başka silahı olmayan kendini taşlayan, ölümden korkmayan tevhid eri gençten korkup üstüne tankla yürüyor. Yarınki dünya İsrail ve Amerika karşıtlarının diktatör ve zalim tağutlarla mücadele edenlerin olacaktır. Yarından sonra ahiretin onlar için olduğu gibi Müslüman safını şimdiden ve bundan sonraki zamanlar için seçmeli ve kimlerin neyin yanında yer aldığını iyi tespit etmelidir. Tevhid bayrağını bize teslim eden bizden önceki dava adamı mücahitler kendi hayatlarına feda etme pahasına Kutsal emaneti, tevhid şiarını, İslam sancağını bize ulaştırdılar. Bizler bu bayrağı ne kadar daha yükseklere çıkartmak için gayret sarf ediyoruz. Bizden sonraki nesillere nasıl o emaneti verebiliyoruz? Cevabımız güzel değilse kendimizi güzelleştirmek için yeniden Kur'an aynasında kendimize çeki düzen vermeliyiz. İki güzelden birine yani şehitlik veya zafere talip insanlar çoğaldıkça canını, malını Allah yolunda feda etmeyi, Allah ile yaptığı anlaşmayla cennet karşılığında canını sakmayı gaye edinmiş Allah evleri çoğaldıkça davanın hakimiyeti yakın olacaktır. Çilesiz, zahmetsiz, sıkıntısız zafer beklemek ancak cihat kaçkını tembel insanların işidir. Şehadete, zorluklara, sıkıntılara talip olmak, Allah'ın dinini hakim kılmak için çalışmak, imanın alametidir. Ve bu iman sahipleri, iki güzellikten birine mutlaka ulaşacaktır. Ya şehadet ya da zafer ve ganimet, bir de Allah'ın rızası. İslam'ın zaferinin önüne, Musa'nın denizi, İbrahim'in ateşi veya Yusuf'un hapishanesi çıkmış, hiç önemli değil. Ya geçeriz, ya geçeriz. Zorbalıkları için silah ve teknolojilerine güvenenler bilmelidirler ki, maddi silahlar dayanıksızdır ve yetersizdir. İman silahı ise ne kadar yok edilmeye çalışılsa da daha da keskinleşmekte, muvahhitlerin elindeki ebabil taşı hak düşmanı zorbanın fil benzeri tankına galip gelebilmektedir. İşte ayeti kelime. kerime, Onların kalplerinde sizin korkunuz, Allah'ın korkusundan bile fazladır. Böyledir. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. Onlar müstahkem şehirlerde veya duvarlar arasında bulunmaksızın, sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları ise çetindir. Sen onları derli toplu sanırsın, halbuki kalpleri dağınıktır. Haşr Suresi 13 ve 14 Bir toplum kendini değiştirinceye kadar, Allah da onlarda bulunanı değiştirmez. Rahat Suresi 11 Ey iman edenler! Siz Allah'a, Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder, ayaklarınızı sağlam tutar. Muhammed Suresi 7 Kevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer gerçekten iman etmişseniz üstün gelecek olan sizsiniz. Ali İmran 139 Ey iman edenler! iman edin. Nisa Suresi 136. Orta Doğu ülkelerinde ortalama vatandaşın demokrasi hayranı değil İslam taraftarı olduğunu ifade etmek gerekir. Halk zaten kendini İslami yönetime hazır hale getirecek şekilde İslami anlamda değişim içindeyse Allah'ın başlarındaki rejim ve zalim yöneticiyi değiştirmesini bekleme hakları vardır. Çünkü insanlar hak edip layık oldukları şekilde idare olunurlar. Nice İslam topraklarında zulüm varsa, tuğyan varsa, isyan varsa, yakıcı savaş, savaş sahneleri varsa, Müslüman dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, bunlara seyirci kalamaz, tarafsız olamaz. Müslüman gündelik basit işlerle oyalanıp, görevini yaptığını iddia edemez. Ortadoğu ülkelerinde ve özellikle Suriye'de İslami değişim ve dönüşüm bekleniyorsa sadece diktatörlerin yıkılması yeterli görülmüyor ve İslam'ın hakim olması için de gayret ediliyorsa bunlar tabii ki güzel hususlardır ve inşallah bu istekler gerçekleşecek bir kıvamı bulacaktır. İyi de ya Türkiye'de Buralarda değişim ve dönüşüm için ne yapılmalı, kim yapmalı, nasıl yapmalı? Komşusunun kapısının önünün temiz olmadığını eleştirmek için kendi kapımızın önündeki çöplüğü görmek zorundayız. Zulüm sadece silahla, sadece bedenlere yapılan zulüm değildir. Zulüm esas insanların gönüllerine, yaşayışlarına yapılandır. Darbe girişimine karşı kahramanca direniş gösterip hayatını ortaya koyan veya koyduğunu iddia eden Türkiye'li halktan aynı yiğitliği daha güzeliyle İslam için, Kur'an'ın hayata ve devlete hakim olması için göstermesini istiyoruz. Buna da hakkımızın olduğunu düşünüyoruz. Allah yolunda yapılan kahramanlıklar ancak Allah nazarında değer bulur. İslam için, İslam'ın hakimiyeti için insan fedakarlıkta bulunursa, canını ve kanını vermeye kalkarsa ancak dünyada ve ahirette güzelliklerin, izzetin yolu bu şekilde elde edilir. İki yoldan birini seçmek zorundayız. Suriye mahvoluyor. insanlık yok oluyor. Sessiz duranlar dilsiz şeytan olmayı tercih etmiş oluyor. Müslümanlar bu duruma bakıp sessiz kalamazlar. Zalimlere tavır almak zorundadırlar. Musul yanıyor. Küçük çocuklar bile bombalarla nasıl herer ediliyor. O yüzden iki yoldan birini tercih etmek zorundayız. Yol ayrımına gelmiş durumdayız. Ya cenneti ya cehennemi. Dünyada ya izzeti ya zilleti. Ya cihadı ya mağlubiyeti. Ya Allah'ı, ya dünyayı. Allah'ı tercih edenlere selam olsun. Dünyevileşmeye, yavurlaşmaya, Yahudileşmeye giden yolu bırakıp, kendilerine nimet verilen peygamberlerin, sıddık ve şehitlerin, salihlerin yolunu takip eden ve Allah için bütün imkanlarıyla cihad etmeye gayret eden, cihad edenlere en azından duasıyla, maddi yardımlarıyla destek eden olanlara e, ne mutlu diyor ve onların sayılarının artmasını Rabbimizden temenni ediyoruz. Rabbim bizi dünyada zillet içerisinde küfre zulme karşı seyirci olanlardan eylemesin, gücümüzün oranında zalimlere karşı çıkan, hakkın yanında yer alan müminlerden eylesin. Rabbimiz ibadetlerimizi kabul eylesin bize bilinç ve Müslümanca gayretler nasip etsin. Ela inne ahsen el kelam ve ebla an nizam, kelamullahi melikil azizil Allah allam, kemakalallahu tebaake ve taala fil kelam, veza Kurel Kur'an festemi ola ve ansetu la allem turhamon. Awwu bil lahi min shaytanir rajeem. Bismillahi r-Rahmani rahim Inna dina in dalallahi